terk etmedikçe vücudunu haki harman kılmayınca, toprakta harman yapmayınca vücudunu, nefsini hakikat harmanından hakikat harman biliyorsun burada şey, hakikat harmanından kimseye bir tane vermezler. O bir tane için neler neler lazım, ne riyazatlar lazım, lazım. Bir tane yemek hakikaten bana bir dane nasip olmak büyük şeydir. Onun adına kimse yok. Bu da aradın dediğimiz bizim nasibimiz. Sağtayız bunları. Efendim cincisi gör ki, bir mertebede, bir mertebe naklinde nevi hükmüne girer. Gay olanlar da kaybetten kurtulmuş aynı derecesini bulur. Cisten hayvandan insanını bir şeyler. İnsan, hayvan, nefat, cemaat. Bunlar, büyük taksimler, hani, Yeterli ona e, bu da şeye rabil dört ona onsut. Evet. Ana sana Erba mı dedi? Ki, Ana sana Erba. Cemaat kainatın semanın birinci selamı. Cemaat kainatın <gülüyor> her zaman Nebat ik, ik, ikinci selam. Yavaş ve hayat başlamış ve o birinci selamdaki o, o ibretli şey müzik ikinci selamda bulamazsın daha rahattır. Üçüncü selam hayvanat <gülüyor> en mühim. Hayvan şimdi canımız var can o hayvan köpekte de var ama bir de insan var insan'a verilen yapar dört ayı verilen yapar o. Üçüncü selamda da telaş odur. Hızlı dönmek var. Aramak, bulmak. Semazen kendi etrafına dönmekle kendi içindekini arar, semaniyata dönmekle onları arar. Dördüncü selamda sakin diyor, buldum ben bulmadan. Bulanlar boyunu eğerler, bulmayanlar boyunu eğerler. bulanlar da onun verdiği zevkle ne olsa bilmem artık. <gülüyor> İnsan hayvan nebat cemaat gibi büyük taksimler cins, beyaz, siyah, sarı, kırmızı deri insanlar gibi cinsin efraadı da ne midir? Cinsin de cinsin çeşitli konlarda başka başka şekillerde deniyor. Bazen cins üyelerinden birine mukalip olur. Onun gibi olur, onun gibi, onu, ona, ona benzer. Mesela Afrika'daki insanların çoğu medeniyette yükselmemişlerdir Burada cins olan insan kelimesiyle nevi bulunan zenciiler kastedilir. Afrika deyince zenci insanlar kastedilir. Yakın zamanlara kadar daha 50-60 sene kadar insanlık yiyorlardı. Konkonu reisi adam. Müzdolabında şey, insan eti bulundu. Hmm. Ee, İdiamin. Hmm. İdiamin, deve gibi adamdır. Müzdolabında e, insan eti bulundu denilir. Burada cins olan insan kelimesi nevi bulunan kastı, zincirle Aklı insanların genelde zincirdir. bir ile sen de evlullah'a yaklaşırsan, belki onlar gibi seni kendilerinden sayarlar. Şimdi bugün zencilerden başka olanlar var, başvöker olanlar var. Yani insanlar değişebiliyor. Sen de bir velinin, bir müşrünü elinden tut da onun gibi ol. Bir müşrüde yaklaş, o müşrüde bu. E akılsız kimse, ne vakte kadar kadın gibi işve ve cilve satın, satın alacaksın. Yani Halkın yalandan ve kırılganlık olarak yüzüne gülmesine aldanacaksın. O yalancı işverlerden de günün sonunda nasıl medet bulursun? Çok der. Hani bir yarış bir, bir insan, yarıştı. Hayatı görmüş, geçirmiş, ilahi sırrı ermiş, eşine azrastandan bir insan. Size her gün bahsetelim bu kadın baştacı etmiş bu birfendim vey müme altın Allah değilsin amaoğlu gibi yarat bu başka bir kadın yaratılmış değil yaratandır diye kadın başlarca etmiştir bizim yolumuz ama bir edede, zaflarımızı da ler Kadının zaafında, erkeğin zaafında medan konuş. Burada kadının zaafını ortak alıyor. Diyor ki, kadın temizliğine, saflığından, yana kanar. Birisi kendisine yakınlık görse ona kanar. Temizdir, inanır. Kendi gibi zanneder. Ama net onları tutabilir misin? Kadın gibi diyor, böyle e, yüzünü gören, gülenlere, yüzüne karşı gülenlere, Adam diyor, aldanacaksin ne zaman aldanacaksın bunları diyor. Demek ki adammış ki zaman tasiyor yeter aldanma. O yalancı işverlerden ve günlüçlerden nasıl medet oluyorsun? Karşındaki sen sırtıyor sana görüyor, seni seni kantemak için görüyor. Bunlar adam mı? Bu, e, Hadi bir başarı bulamazsın bu şeyleri. Evet kadını baş tacı etmiş. Hepiniz etmişiz. Ama zaaflarını da ortaya koymuş. Bu bu bir şey değil yani e, ne diyeyim e, kötü şey değil. Kendini bilmek. Sana, seni ikaz ediyor. Aldanma diyor. Aldanma. Onları Burak da diyor, şimdi gene kadınlar diyor. Onları bak da Merdan-ı İlahi'nin, mert olan İlahi'nin, İlahı mensupla merttirler dedikleri yaparlar. Yeni, yalan konuşmazlar, söylemiyorlar. Merdan-ı İlahi'nin hizmetlerini ihtiyar et. Onları seç diyor. Zaafla yani, bırak, hakikate gel. Çünkü hakikatte sana Sultan'ın Rica'yı ricale ne? Ehlullah'ın sultanı olan Allah adamları. Bizim pirem ne sultan ricale? Ricale demek elbiler. Allah adamları. Onların sultanı. Olan pirler. Adamlarının sövmesi ve dövmesi bir takım sabık heriflerin seni Mehmet hayırlıdır. Bir anne, çocuğunu döver. Dövüyorsun. Baba, çocuğunu döver. onu keyfinden dövmesin. Kadem olsun. Kadem olsun. Onun dövmesi bir yabancıya, ''Aa şu parayı da gel benim ne demesi, sen daha de güzel.'' O sen al parayı veren, onun, onun sorunu ne oluyor bilinmezsin. Onun için ana-baba biraz da kürtüklerinde böyle e, kadife eldiven içinde demir el olmalıdır birazdan. Ama filmin beni dövmesi onlardan çok daha iyidir yani, ad, ad, adam etmek içindir. Bir takım sapık, sapık heriflerin seni mekdetmesinin daha hatmedir. Tabi böyle. Şahların tokatını ye de alçakların balını yeme. can balı ama şahın dokudu yer. O seni adam etmek için sana. Öbürkü de seni kendine rahmet etmek için o balı veriyor. O şahların yani o verilerin ikbal ve saatete büyüklüğü, zenginliği, zenginliği madde de olsa o yemez, verir. O e, e, Hacı Çetanır, e, bir şirasi beyimiz vardı, milyoner değil, milyarder, milyarder. Almanlar ve Türkiye arasındaki bir nevi gibiydi. Yemezdi ama böyleydi. Evinde kediler köpekten geçinmezdi. Mahallenin köpekleri saat dört oldu mu, kediler böyle bir sıra, köpekleri bir sıra, kendisi elbisesini diğer. Daha evvelki ciğerler bilmek, etler toplamış, torunlar gider. İşte teker teker teker verir. Allah'a kaçar, kimse... Benden ver sonra verdin deyilen bir şey yok. Sırası gelen alır gider, alır gider. Oradan dedi köpek veren götür, yerine gidene gelir muhakkak. Çok da muhterem bir insandı. Her hafta kendisini ziyaret ederken Bir işim çıktı, gidemedim. Bir, bir müddet sonra gittim, peşimde yanımda, kapıyı çaldı, kapıyı zildir atan kutum kutum öten bize, kimse açar, kapıyı, kimse göndermez. Aşağı bir yere koca kepe var yalnızca, küpe kavgadı. Dedim çomar ya, beni beni tanımadın mı? Efendim tanıdı tanıdı da niye geç geldim diye Sen kavlu oldun. Niye geç geldin, nasıl öyle <gülüyor> şey? böyle bir yüksek kültüre mensup bir insan. Burada, burada onun imzası, şekeri vardır. <gülüyor> Kadir şeyh ile olduğunu çok sonra öğrendim. O kadar vardı ki böyle çok sonra şey olduğunu öğrendim. Gizlemiş Vallahi, değil mi de. Gizlemiş. Gizlemiş değil mi diyorum? Neyse onlar işte yok işte Allah sayısını artırsın. Şahların tokatını ye de onun balını yeme. Çünkü zevat kiramdan hilat, hilat elbise ama büyüklerin sana verdiği elbise, hilatlar, payışarlar, hilat yiğitine mükafat, ona güpe veriyorlar, ona karşı ona ait elbise giydiriyorlar. Çünkü o zevahat-ı kiram ve devlet gelir sana, işte, daha da füfü yüzak gelir. Buradaki kelimelerin şeyine bakmayın çok tane, yani, benzetmeler, maddi alemdeki sana e, nasıl Allah e, cennet ve cehennem ne bırak. E, güzel bir şey de cennettir ya Allah. Diş ağrısı da cehennem var, cehennem azabıdır bir yerde. Şimdi, kilimelerin ilatı, kıymetli diyecek olduğu için o ilat diyor. Devlet gelir, muazzam paylar gelir sana, füyüzak gelir. Nasıl ki o ruha sığınan bir ceset çam olur. Ceset, ölü. Düşünmez, demez, gitmez, ipimiz uçurur. Bu girdi mi cesede, Hayaktadır. Hayatiyat var. Düşünür, konuşur, görür, yer gel gelmiş iş yapar. Demek ki ceset ancak ruhla, bir malakadır. Ruhsuz ceset şüphe atlisi. Ana karnındaki bir çocuk et parçasından ibaret bir cisim iken, canlanınca o et parçasından kurtulur. İnsan olur. Şimdi dört aylık daha doğmamış anne karnında dört aylık bir çocuk ölürse namazı kılmış. Cenab-ıca namazı kılmış. Dömülür. Onun zekatı verilmiş. Filtresi verilmiş. İnsan yansı onun gibi Fehlullah'a mukarim de hadim olanlar. Ölülere yakın, yakın olanlar. Ee, mukarim demek, yakın demek demek. Hadim, yardımcı, yardım edenler. O, onların yanında bulunup da onların hizmetinde bulunanlar. Nasıl Yunus Emre, şeyin yanında kaldı da... Efendim? Evet, Emre'nin yanında kaldı, kendini bilemedi ama Ayrıca sonra onun, onun gibi yardım, hadim olanlar onların feyiz ve bereketiyle velayet mertebesine yükselirler. Demek ki bir müşri evinde, bir evinde veli olabilirsin. Nerede çıplak ve muhtaç birini görürsen bil ki o ustadan taşımıştır. Usta'nın tokatına kaçmıştır. Halbuki bir usta tokat vurursa senin evin içini bulmuştur. Öğren diyekten bulmuştur. Hani bize der ya, e, Öğmenim, onların vurduğu yerde gül biter. Hocanın vurduğu yerde gül biter. Şimdi maalesef bir, bir çocuk tokat vurur, anam o benim çocuğum derdi. Bilmiyorum, benim babam aynı işe, eti senin kimin benim demişlerdir. Veyahut da sokakta mahallede bir gidip yaramazı gelir de, Mahalleden bir büyük kullanacak. Yapma bir He, baba böyle. Ben... niye o senin kullanacak, ne çekecek kadar sen o yedi yediyorum? Bir de hat değil mi senin? Gidip onu babadan şikayet etmek. Bitti. Bu kadar. Cemiyetteki düşüşü mü sevildi midir? Ve bereketini, velayet mertebesini bulur. O da Nerede çıplak ya muhtaç görürsen bir ki o ustadan kaçma.